ProPolis, arıların dünyası. Hazırlayan ve sunan Maria Sezer. Merhaba, ProPolis'e hoş Merhaba, ProPolis'e hoş geldiniz. E, bu zamanlar oğul verme zamanı, ol otları, ol otları uzadı ve çok yakında onun küçük çiçekleri de açılacak diye bekliyorum. Benim aralıkta, aralıkta, arılıkta bir sürü şeyler oldu. Daha ki evvelki programda da anlattığım gibi aralığımın yerini değiştiriyorum. Bunu yapmak için kovanlarımı alıp karanlık çökmek üzereyken Uzak bir yere taşıyorum ki yerlerini unutsunlar. Yani orada, ondan sonra orada bir hafta bak, bırakıyorum. Sonra tekrar geliyorum, e, getiriyorum, yeni yerlerine koyuyorum. Bunun e, kovanları taşımak kolay bir şey değil. E, benim kovanlarım vadide duruyor. Yani bahçemin çok aşağısında duruyor ve otlar şu an çok yüksek. Şöyle yapıyorum. Tabii ki birisiyle beraber yapıyorum çünkü ağır oluyor ve el arabasına koyuyoruz. Öyle yukarıya çıkartıyoruz ama uçuş deliklerini kapatıyorum ve kapağının düşmemesi için bir halat ile bağlıyorum. Ancak kovanda en ufak bir delik varsa arılar bu hareketlerden rahatsız oluyorlar ve dışarıya çıkıp bunu göstermeye çalışıyorlar. Yani bazı kovanlarım çok yeni olmadığı için o uçuş dili kapattığımda bile teyp ile de kapattığımda oldu. Üstelik bunu yaparken çabuk yapmak istiyorsunuz ve az ışık var. karanlıkta karanlıkta yapılıyor ki tüm arılar evinde olsun Yoksa kaybedersiniz ee, arılar çünkü tam o her zamanki girdikleri uçuş deliğine girmeye çalışıyorlar. Bu şekilde e, bu sene hepsini taşıdığımı zannettim. Fakat dört gün evvel eski arılığıma bir gideyim bakayım dedim. Orada boş kovanlar duruyor. Orasını bir toparlayayım. O boş kovanları alayım. Yeni e, yerime belki ol çekmek için onları bir yerde yerleştirebilirim. Ve baktım ki iki tane kovanda çok aktivite var. Hemen gittim kıyafetimi ve dumanlık vesaire aldım. Geri geldim ve kovanları açtım. İkisine de oğul gelmiş. Bunun için hiçbir şey yapmadım. Ne de oğul çekmeye yağ koydum ne de başka bir şey. Ve daha çok yeni geldiklerini anlaşıldı. Şimdi eğer bir noktada sürekli aralar duruyorsa... enteresan bir şekilde orada bir... ...hani kalan e, kovanlardan veyahut bir yerde bir kokular kalıyor. Bu kovanların içinde propolis var mesela. Propolis onlar için dayanılmaz bir koku çok hoşlarına gidiyor. Eski yere sürekli e, ol gelme olasılığı var. Onun için şimdi e, bu kovanları tekrar ben akşam taşıyacağım. Fakat orada yeni boş bir kovan koydum bile. Ee, yeni geldikleri anlaşıldı çünkü daha hiç yumurta yok. Ee, fakat benim en ilginç bulduğum şey bu sefer e, bir e, oğulda işaretli bir ana vardı. O hiçbir zaman olmadı daha bana. Anayı o şekilde bulmak ne kadar da e, güzel ve çok kolay buluyorsun hakikaten. E, demek ki bu o ya hazır ana alan ...bir kişi ya da profesyonel bir arıcıdan geldik. Yakında pek profesyonel aracı tanımadığıma göre... ...yani bilirdim diye düşünüyorum... ...herhalde satınan, satın alınan bir ana olduğunu düşündüm. Sırtındaki kan, kalkanın rengi yeşildi. Hangi renk hangi seneye ait olduğunu baktığım... Çünkü bu bütün dünyada aynı e, şeye girerseniz internette girerseniz bu soruyu sorarsanız bulabilirsiniz. E, yeşil 2004'müş burç 2 çok güzel benim için çünkü ikinci yaşında olan bir ana ve daha çok verimli olabilir. E, belki merak edersiniz bir senelerde e, şöyle. 2003'te analar kırmızıymış. 2010, e, 2013, pardon, 2013'te analar kırmızıydı. 2015'de yani e, bu sene doğan analar mavi, kalkanları maviye boyanıyor. 2016'da seneye beyaz ve 2017'de sarı olacak. Ve bu, e, bundan sonra yine kırmızı ile başlıyor. Çünkü analar genellikle 5 seneden fazla yaşamadığı için bu şekilde yapılıyor. Bulduğum web sayfada İngilizce olarak... Ee, mavi ile başladı ve blue white, yellow green red green hatlamak için bir e, tek tekmerlik tekerleme e, yazdı. Be warned, you require gloves diye yazıldı. Böyle hatırlayabiliyorsun. Hakikaten de arılara gittiğin zaman e, eldiven e, giyiliyor. Onun için herhalde yaptılar. Eğer bu tekerlemeyi hatırlıyorsan ve arılıkta olduğunuzda ve hangi sene hangi renk olduğunu hatırlamıyorsunuz. Sadece bir tane hatırlamanız yeter. B, Çünkü o e, blue yani mavi 2015'te. Ondan sonra böyle düşünebilirsiniz. E, hangi seniye ait olan bir ana gördüğünüzde hatırlamak için. Eee ben de renkli olmadığı için lazım olmuyor ama şimdi bu şekilde öğrendim çünkü oğlumun üstünde yani gelen ana'nın üstünde yeşil vardı. Ich bin äh äh dort, bin bir ana. Öbür kovandaki anayı bulamadım. Analar oğul verdikleri zaman çok daha zayıf oldukları için... ...çünkü şişman oldukları zaman uçamıyorlar, kaldıramıyorlar. Bu karınları çok kalın oluyor. Onun için zayıf oluyorlar. Onun için daha bulmak daha zor oluyor. Aynı zaman, baş, aynı sabah... Başka bir kovan açtığımda oradaki ana ne kadar şişman olduğunu şaşırmıştım. Ve bu farkı şimdi çok ortada olduğunu anladım. O kovanı böldüm. Yani o şişman anadaki kovanı böldüm. Çünkü artık yumurtlamak için neredeyse yer kalmadı. Ve o zaman oğul vermeye karar verebilirler. Ve o anayı tabii ki kesinlikle kaybetmek istemem. Evet. Oğul verme zamanı geldiği için arılar ne zaman ve neden ve nasıl olveriyorlar veriyorlar ve yeni evlerini nasıl bulduklarını anlatmak için iyi bir zaman diye düşündüm. Bunu Thomas Sealy'nin Bal Arı Demokrasisi adlı kitabın bilgisiyle yapacağım. Daha evvel Thomas Sealy'nin 2010'da yazdığı Honeybee Democracy adlı kitabından bahsetmiştim yani deminki Bal Arı Demokrasisi. Ee, o zaman arıların dansı hakkında konuşmuştum. Arılar yeni nektar kaynakları bulduklarında bunu nasıl paylaştıklarını anlattım. Şimdi bunu daha detaylı ve bilhassa arıların ol verdikleri zaman yeni evlerini nasıl bulduklarını ve evi bulanları öbür arıları nasıl ikna ettikleri ve onların nasıl yeni eve götürdüklerini anlatmak istiyorum. Yani bu, bu, bu, çünkü aşağı yukarı aynı metot kullanıyorlar. Bu bilinmiyordu yakına kadar. Şimdi öğrenildiği için bunu bilmek güzel bir şey. Sili diyor ki kovanın zekası toplam bir zekadır. Çok tekten iyidir diyor. Ana zannettiğimiz gibi hiçbir şeye emir vermiyor. Daha doğrusu her şeye o kadar vermiyor... Onun durumu işçiler bir nevi okuyor veya daha doğrusu kokluyorlar. Çünkü ananın feromonları onun sağlıklı olduğunu, yumurtladığını ve başka ana yapılmasını gerekmediğini anlatıyor. Ama kovandaki arılar mesela temizlik yapılması gerek veya daha çok nektar yani öz suyu lazım veya... Yeni ana yapalım gibi bir sürü pratik kararları kendileri veriyorlar. Yani onlara göre veya durumlara göre durumunu tartıp karar veriyorlar. Bu aynı şey yeni ev bulmak için de geçerli. 1974'te Thomas Sealy yeni evlerinin seçimini nasıl yaptıklarını merak edip biyoloji okumaya başlar ve bunu bulmaya çalışıyor ve bir sürü... ...başka makaleler ve kitapları... ...yazdıktan sonra 2010'da... ...Bal Arası Demokrasisi... ...adlı kitabında yazıyor. Bu ara söylemek istiyorum ki... entomologların yazdıkları... ...kitaplarda... ...neredeyse her bir tanesi... ...küçüklükten beri... ...böcekleri onlarda ne kadar... ...merak uyandırdığı... ...ve hep onlarla haşır neşir... ...olduklarını anlatıyor. Yani şu anda... ...üçü dört e, entemolog e, yazdığı kitaplarını okudum ve her bu insanlar çocukluğuna geri gidiyorlar. Ee, ...ve orada e, bütün e, böceklerle eve getirdikleri, anne ve babaları e, şikayet etmedikleri ve bazen e, bazı hayvanlar bile doldurmaya çalıştıklarını vesaire... ...böcek olmadığı zaman e, kokular yaydığını eve fakat anneler ve babalar ne kadar e, e, large veya ne kadar anlayışlı olduklarını söylüyor. Onun için böyle bir çocuğunuz varsa tesadüfen bence buna çok sevinmelisiniz ve... E, bunu desteklemelisiniz çünkü insanlık için çok yararlı olabileceğini düşünüyorum. Entomologlara çok ihtiyacımız var. Ee, öbür taraftan da eğer öyle bir e, ilgisi yoksa siz o ilgiyi birazcık e, sıcak e, ısıtabilirsiniz veyahut e, anlatabilirsiniz, gösterebilirsiniz. Yani bilhassa küçük, küçük çocuklarla yürüyüş yapmak e, küçük çocuklar hoşlarına gidemiyor. Gidemeyebilir ama eğer her beşinci adımda ah bak burada ne var Aa burada bak böyle bir tane var böyle bir tane var o zaman çok hoşlarına gider ve aynı zamanda etraftaki dünyada daha çok haberdar olabilirler ve ilginç bulabilirler ve ço küçük çocuklar da küçük böceklerden çok hoşlanırlar genellikle ama birisi bunu gösterecek. Ee, çoğu arı e, yalnız e, yaşar. Ama bal arısı koloni bal arısı kolonisi bir kompozit. O tek bir varlık olarak çalışıyor. Yani yirmi e, bin ve bazen elli bin bile arı olanlar var ve bir grup bir varlık olarak e, görüyorsunuz. E, Sili bu karşılama yapıyor. E, yeni ev avı başladık son, başladıktan sonra genellikle e, saat 12 civarında e, veya biraz daha erken kuşluk civarında yeni ev bulmuş arı. Oğul e, yani kuşluk civarında çıkıyorlar sonra. Fakat yeni ev bulmuş bir arı ol kümesine dönüyor. Çünkü ol verecekleri zaman o artık karar verildi, oğul olarak yani bir grup arı dışarıya çıkıyor. Eski ana ile yeni ana gelecek biliyorlar eski ana çıkıyor ve e, çıktıkları kovanın yakınında bir yerde konuyorlar bir ağaç dalına olabilir bir herhangi bir rahat buldukları bir yer olabilir ama asılıyorlar birbirlerine tutunuyorlar o ayaklarında böyle küçük küçük çengeller var böyle tutunuyorlar birbirlerine ondan sonra diyor bir buçuk kiloluk bir top arı ve bir buçuk kilo nöronlar ile dolu bir insan beyni gibi bir seçim yapıyorlar diyor ve çoğu zaman mükemmel bir seçim yapıyorlar. Onların bir lideri yok. Yani ana karar vermiyor. Kesinlikle ana buna karar verdiğini düşünmüyorum. Birkaç değişik ünite var ve her ünite kararının bir parçası veriyor. Veriler üst üste konulduğunda sonuca varılıyor. Yani bir sürü basit bilgi toplayarak karma karışık bir sonuca varlıyor. Onun için kişiliği, bir, küre, bir küme arı, bir insan beyni ile karşılaştırıyor. Ayrıca insan beynine de sürekli çok değişik veriler geliyor ve karar verebilmesi için mutlaka bazı verileri unutmak zorunda. Bu olguyu arılarda da gördü. Eğer bir veri eğer bir veri belli bir süreç tekrar edilmiyorsa o veri unutuluyor. Bu olgu yani bu unutması Tüm oğul yeni yere götürebilmek için çok son derece önemli. Yani bir arı, bazı arılar ısrar ederse ki yok biz öbür tarafı daha çok beğendik, biz oraya gideceğiz. O zaman bu ol bölünüyor ve küçülüyor ve zayıflıyor. Yani arılar kendi fikirlerine inatla tutunmuyorlar. Kitabında diyor ki ilginç bir şekilde bilgisayar bir bilim adamı Douglas Hofstetter... ...1979'da yazdığı Gödel, Escher, Bach... An Eternal golden Braid kitabında demiş ki, karınca koloniler insan beyninden pek farklı değil. Edward O. Wilson gibi bir entomolog düşünerek, düşün, düşünürsek, onlar da tanıma, düşünme ve karar verme gizli nö nörolojik mekanizmaların beraber çalışmalarından oluştuğunu anlatıyorlar. Ee, evet, Thomas Seeley kim? Thomas Seeley, Martin Landauer'ın öğrencisiydi. Ve Martin Landauer meşhur von Frisch'in öğrencisiydi. Von Frisch'den bahsetmiştim daha evvel. Belki Martin Landauer'dan da e, bahsettim. Yani burada çok meşhurun e, profesörün öğrencisinin öğrencisi oluyor. Ne durumdayız? Müzik için zaman geldi mi? E, tamam. O zaman e, Landauer anlatmaya başlamadan evvel e, müziği yapalım. E, bugün... John Lennon den mother uh, düşünmüştüm. Konuşabiliyor muyum? Tamam, oldu. Ee, parça çok uzun olduğu için e, bunu yavaş yavaş böyle fade-out yapmaya karar verdik. Yoksa çok az zaman kalıyor. Teşekkür ederim. Ee, Landauer aralarının ev bulma tekniği ilk fark etti ve araştırdı ve üzerinde yazmıştı. Bunu bu şekilde fark etmiş. Bir ol, yeni kovandan çıktıktan sonra ve yeni evini bulmadan beklerken ki kümenin üzerinde ayaklarında değişik tür pislikler ile dönen ve kümenin üzerinden arı dansı yaptıklarını görmüş. Ee, bu arada ben de ilk defa bir arı, arı çerçevenin üzerinde dans ettiğini gördüm bir ara bir kovan açtığımda kontrol etmek için ve çok sevinmiştim. Ee, o zamana kadar e, bu dansı sadece nektar kaynağı anlatmak için yapıldığını biliniyordu. Bunu da onun öğretmeni Karl von, von Frisch bulmuştu. Landauer bunu görünce acaba bu dansı ile yeni evlerini yani nektar kaynağından başka bir yerde bu şekilde anlatabilirler mi diye düşünüyor. Ve ayakları kirli ve dans eden arıları tekrar havalandı, havalandıklarında onu takip ediyor. Osrada sırada Almanya, İkinci Dünya Savaşı'ndan yeni çıktığından dolayı halen çok harabe olduğundan bir grup arı kırmızı kiremit tozu ile dolu olan bir yere gittiğini görüyor, başka grup isli bir bacaya girdiğini görüyor ve bu ol kümeleri takip etmeye devam edip 1951'de nihayet hakikaten aralarındansa yeni bulunan evinin yerini anlatmak için de kullandıkları sonuca, ...varıyor. Thomas Sealy ise... ...arılar nasıl... ...yeni ev bulduklarını... ...ve seçtiklerini... ...bulmak istiyordu... ...ve kayıt etmek için... ...sürekli yapay ol yapmak zorundaydı. Bunu bir ana... ...ve bir grup arı koloni, koloniden... ...ayırarak yapıyor. Yani onlara evsiz yapıyor. Yeni kolona, konulan yerde... Onlara çok fazlasi, fazlasıyla şeker şurubu veriyor. Ve bu şekilde kendilerini yavaşça yeni bir ev bulmaya hazırlıyorlar. Ee, arılar e, oğla e, gitmeden evvel, çıkmadan evvel ilk önce çok yemek yiyorlar. Ve tembelleşiyorlar, şişmanlıyorlar. Çünkü yeni geldikleri evinde mum yapmak zorundalar. Sili hazır olduklarında görünce... ...etrafa birkaç değişik boyut olabilecek ev yerleştiriyor. Onlardan bir tanesi ideal ev şekli ve boyutunda yapı yapıyor. Ee, Araştırmaya kendi arılarını arılar olmayan bir adada e, adaya götürerek yapıyordu. Çünkü başka arılar varsa kafası karışabilir. E, her olabilecek evin önünde o evlere bakan master öğrencilerini e, vardı... Onları orada yerleştiriyor, orada otur, bak ne tür bir hareket var, kaç tane giriyor, kaç tane çıkıyor, ne kadar uzun sürüyor. Bütün her şeyi tam kayıt tutuyorlar. Çünkü Sili bir e, üniversitede e, profesör. E, Ekinoks yani e, gün tam 12 saat gündüz ve tam 12 saat gece iken, e, bu yerine göre değişiyor ama genellikle 25 Mart civarında, e, ana tekrar bol bol yumurta başlar. Ee, bunu ana tam kovanın ortasında yapıyor. Ee, hem oradaki hücrelerin içinde ballar yenildiği için boşlar ama hem orada ısısı 35 derecede tutmak daha kolay. İlk arılar 3 hafta sonra ortaya çıkar ve kovan hızlı hızla yeni arılar ve nektar ve polenle donar. Genellikle Mayıs başı işte şu sıralarda civarında ol vermeye hazırlıklara başla. Şimdi bu sene erkenden çok sıcak oldu. Genellikle bu ol verme böyle sıkıntı çok sıcak bir havada oluyor ve sadece çok sıkıntı ve sıcak olmadı bir de bol yağmur ya oldu. Onun için Bol bol çiçek var her tarafta. Vardı ve var. Erkenden çıktı. Onun için bol bol nektar, bol bol polen buldukları için o koloniler çabuk büyüdü. Kovanda bolca nektar olduğunda nektarı getiren işçiler getirdikleri nektar ve poleni artık bırakamıyorlarsa yani her şeyi doldurmuş olduklarında anlıyorlar ki kovanda yer kalmıyor. Onun için karınlarını dolu kalıyorlar ve tembelleşiyorlar. Biraz insanlara benziyor. Ha, i̇ki dakika kaldı. Ee, bazı arılar uçmaya alışık oldukları için, ne, yani bu bizim mera e, işçiler sürekli u, uçuyorlar. E, nektar bulmak için nektar bulma yerine ne yeni ev keşfi yapmaya başlar. Onlara keşifçi diyorum ama bazı insanlar öncü de deniliyor. Belki öncü daha demek daha kolay. On bin aralık bir olda yaklaşık otuz arı öncülük yapmaya başlar. Bir koloni ol vermeye karar verdiğinde evvela işçiler yaklaşık on tane yeni ana çıkartmaya başlıyorlar. On tane. Bunu müstakbel ana larvaları normal Arı larvalardan daha uzun müddet arı sütü vermekle yapıyorlar. 10 tane kadar yapıyorlar. Çünkü bazıları ölebilir ama aynı zamanda koloniden bir oldan daha fazla e, çıkabiliyor. Birinci çıkan ana hücreden çıktığında onun başka yeni çıkan analardan uzak tutuyorlar. Yani iş, işçiler işçiler e, e, öbür ee, ...ana memelere yakın getirmiyorlar, yoksa o halen hücrelerdeki e, anaları öldürmeye çalışacak o ilk çıkan ana. O sırada da ilk çıkan ana tüt tüt tüt gibi bir ses çıkartıyormuş. Buna İngilizce de e, tooting deniliyor. Ne kadar yazık ki e, zamanım bitmiş, e, gelecek sefer buna e, devam edeceğim. Evet, bu kadar. Eğer bir şey eklemek veya sormak isterseniz veya bilhassa bilmek isterseniz propolisprogrammi.gmail.com'a bir mesaj bırakabilirsiniz. Evet, iki hafta sonra tekrar görüşmek üzere. İyi günler. Propolis, arıların dünyası. Hazırlayan ve sunan Maria Sezer.